Taklidin çeşitleri ve boyutuna bakalım. Demin taklidin tanımını yaptık. Başkalarının görüşlerini delilsiz ve düşüncesiz olarak almak anlamında olan taklidi şu şekilde incelemek mümkündür. Başkalarının görüşlerini delilsiz ve düşüncesiz olarak almak anlamında olan taklidi şu şekilde incelemek mümkündür. Bir, inançta taklit. iki amelde taklit. Üç, sosyal alanda taklit. Yani, inançta taklit, insanı tehlikeli bir duruma düşüren taklittir. Dikkat ediniz. Yani bu kişi gerçekten imanın tadını almamıştır veyahut iman etmemiştir veyahut ona, onu Allah'a taat, taata götürmeyen taklit türü İnançta taklittir. İkincisi amelde taklit ya da fıkıhta taklit de diyebiliriz. Bu daha çok mezhep imanlarını vesaire ya da bunlara benzer kimseleri taklit etmektir. Üçüncüsü ise sosyal alanda taklit. Günümüzde bunun örnekleri çoktur. Bugün toplumun yaşam tarzı, yaşam biçimi tamamen bu taklide dayalıdır. Aynı batılılar gibi. Söyleyiniz yani bugün İnsanlar e, hatta evlerindeki oturma düzenini, hatta perdelerinin şeklini, hatta efendim evlerinin kendi giyim tarzları, kendi makyaj şekilleri veyahut bir erkeğin tıraş şekli tamamen taklide dayanıdır. İşte bu söylediğimizde sosyal alanda taklittir. Bu da ülkemizde görünen bir durumdur. Ancak dedik ki tehlikeli olan, Tehlikeli olan inançta taklittir. E, çünkü bu insanı, yani insanı harekete geçirmeyecek kadar basit, zayıf. İşte toplum öyle bir taklit ki toplum bir taşa ibadet etseydi, onları taklit ettiğinden ötürü belki de bir taşa yönelecekti yani. Bu anlamda buna e, taklidi iman diyoruz. Bir diğer taklit, Amelde veya fıkıhta de denilebilir. Üçüncüsü de sosyal alanda taklid. İnşallah bunları açacağız. E, devam edelim. Dördüncüsü ahlakta taklid. Ahlakta taklid. Fen, teknoloji ve sanatta taklid. Beşincisi bu. Altıncısı dini nasları veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı taklid. Dini nasları veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı taklid. Gerçi bu taklit midir, ittiba mıdır? Bunları da konuşacağız. Yedincisi, ümmi olan birinin bir alimi taklit etmesi. Ümmi olan birinin bir alimi taklit etmesi. Sekincisi, ümminin kendisi gibi bir ümmiyi taklit etmesi. Dokuzuncusu, müştehidin diğer bir müştehidi taklit etmesi. Altıncı ve yedinci çeşit taklit, caiz olan taklittir. Bakınız altıncı ve yedincisi hangisi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Vesselam taklit veya ona tabi olma. Yedincisi de bir cahilin bir alime uyması. Onun da nasıllığını konuşacağız. Ancak sekiz ve dokuzuncu taklit çeşitleri. Bu da hangileriydi? Ümmi'nin kendisi gibi bir ümmiyi taklid etmesi ya da müştehidin bir diğer müştehidi taklid etmesi. Yani bir cahil kendi gibi bir cahili taklid etmesi doğru değildir. Veyhut bir müştehidin bir alimin kendisi gibi bir alimi taklid etmesi doğru değildir. Dolayısıyla Bizim imamlarımıza baktığınız zaman, mesela İmam-ı Şafii, Ahmet ibn Hanbel İmam-ı Şafii'nin talebesidir. Ancak bugün kurumlaşmış olarak hem Şafii mezhebi mevcuttur hem Hanbeli ya da İmam Ebu Hanife ya da Maliki mezhebi ve benzeri yani bu anlamda iştihat edebilme noktasına gelmiş bir alimin kendisi gibi bir başka alimi taklit etmesi caiz değildir. Ya da bir cahilin bir başka cahili taklit etmesi Doğru değildir. Taklit, yerilen bir olgu, yerilen bir olgu olmasına rağmen insanlar buna niçin yöneliyorlar? Gerçekten bunun psikolojik ve sosyolojik birçok nedeni var. Psikolojik, ve sosyolojik olarak, yani madem bu kadar taklitten şikayetçiyiz, niçin insanlar buna ihtiyaç duyuyorlar? Bunun birinci nedeni, mezheb taasubu yanında, ona davet eden ve görüşlerini tedvin eden ve savunanların bulunması. Yani birileri çıkıyor, herhangi bir mezhebe, mezhebe bağlı. Bu mezhebi tedvin eden, yani görüşleri tedvin eden ve savunanların taassubla buna davet etmeleriyle alakalı olarak bunun olduğunu görmekteyiz. Otorite tarafından yüksek mevkilere, belirli mezheplere mensup idareci ve alimlerin atanması. Yani aynı mesela günümüzde biliyorsunuz ee, akidede ee, matrudi akidesi kabul edilmiştir. Bu otorite tarafından da böyledir. Yani devlet tarafından da böyle düzenlenmiştir. Efendim fıkıhta da Hanefi mezhebi öngörülmektedir. Dolayısıyla devletin e, resmi mezhebi Hanefi mezhebidir. Geçmişte mesela mutezileler olmuştur veya başkaları. Dolayısıyla biliyorsunuz Ahmet İbni Hanbel bu siyasi otoriteler tarafından e, mutezili kadıların atanmasından ötürü Ahmet İbni Hanbel İbni Teymiye Rahimahullah bunlar gerçekten çok eziyet görmüşlerdir. Niçin? Çünkü onlara hem itikadi noktada, hem itikadi anlamda, hem de ameli noktada birçok konuda, özellikle itikat konusunda, itikadi meselelerde, yani Kur'an'ın mahluk olup olmama meselesi, İbn-i Teymiye Rahimallah, isim ve sıfat meselesinde ve buna benzer meselelerde e, siyasi otoritenin atamış olduğu kurumlaşmış mezhepler bunlara eziyet ettiler. Dolayısıyla e, bu mezhep e, mutaassıp davetçilerinin güç bulmasıyla efendime söyleyeyim otoritenin de desteğini alınca e, her zaman güçlü taraftar bulur. Yani güçlü tar taraftar bulur derken buna basit bir örnek vereyim. Bugün bakıyorsunuz Türkiye'de tabiri caizse 3 takım mı diyorlar? 4 takım mı diyorlar? Yani bazı takımlar var futbol takımı. Hep bakıyorsun onlar güçlü, niçin? Ya da hep onlar önde, niçin? E çünkü güçlü. İşte efendime söyleyeyim, alacak gücü var, futbolcu getirecek gücü var, taraftarı kalabalık. Yani bugün niçin kimse gidip de, yani efendim birisi çıkakıp da bir, ne bileyim ben, tokak sporlu olmuyor yani, böyle sıkıyorum yani, söylüyorum. Dolayısıyla maalesef bu psikolojik anlamdaki etkisini kastediyorum ben. Psikolojik anlamda ne kadar etkili olduğunu söylüyorum. İnsanlar şikayet ettikleri halde asıl itibariyle taklitçidirler ve biz bunun nedenlerini tahlil etmekteyiz. Evet. Böyle olunca taklit yönetimlerin resmi politikaları haline gelmiş oldu belli mezhep mensuplarına yetkiler verilirken, diğer mezhep mensupları yetkisiz ve eylemsiz hale geldi. Tarih boyunca bunlar oldu. İkincisi, bunun tabi sonucu olarak baskıcı, otorite ve onların atamış oldukları bürokratlara güvenin yitirilmesi. Üçüncüsü, mezheplerin tedvin edilmesi. Bunun sonucu olarak da tedvin edilmeyen görüş sahiplerinden yüz çevrildi. Ve çalışmalar sadece belli görüşler üzerinde yoğunlaştı. Yani gerçekten biz bugün bu mezheplerin tedvin edilmesiyle mesela bakıyorsunuz Şafii mezhebi deniyor veya Hanefi mezhebi deniyor veya Maliki veya Hanbeli. Niçin bunları örnek veriyorum? Çünkü bunlar tedvin edilmiş ve kurumlaşmış mezheplerdir. Ama bununla beraber siz bir Şafi'ye İbni Teymiye dediğiniz zaman ne kadar etkili oluyor? İbni Kayyum'dan bahsettiğiniz zaman ne kadar etkili oluyor? Ya da Nasuddin Elbani'den bahsettiğiniz zaman ne kadar etkili oluyor? Ya da efendime söyleyeyim buna benzer birçok alimden bahsettiğiniz zaman ne anlaşılıyor? Dolayısıyla sanki o o mezhebin değeriymiş gibi ya da sanki o ancak kendi mezhebinde söz söyleyebiliyor gibi bu anlamda kurumlaşmak, faydalarıyla beraber aslında e, oldukça fazla zararlar da vermiştir. Niçin? Çünkü tedvin edilmeyen görüş sahiplerinden yüz çevrildi ve çalışmalar sadece belli görüşler üzerinde yoğunlaştı. Ya da iştihat yapmanın geleneğe aykırı telakki edilmesi. Yani kimisi hatta tamamen kendi mezheplerine kaldılar. Hatta iştihatlarının kendi mezheplerine bağlı kaldılar. İştihatlarının üzerine de iştihat yapmadılar. Beşincisi, kitapları özetleme eylemine özen göstermede aşırı gidilmesi. Kitapları özetleme eylemine özen göstermede aşırı gidilmesi. Muhtasar kitaplara yapılan şerhlerle zamanın zayi edilmesi. Yani hep böyle kitaplar, e, muhtasar kitaplara şerhler yapıldı ama sürekli aklı donukluktan çıkartacak, aklı donukluktan kurtaracak, e, taklitten soyutlanacak bir eylem içerisine uzun zamandır, hicri dördüncü asırdan bu yana ümmet istisnaları elbette ki var, maalesef ümmet bu durumdan uzak kaldı. Sürekli şerh şerh, şerhin şerhi, şerhin şerhi. Ve yine muhtasar kitapların ço çoğalması ve onlardan yapılan alıntılarla yetinilmesi ve iştihattan yüz çevrilmesi. Bunları fıkıhta taklit için düşünebileceğimiz gibi inançta taklit alanında da düşünmek mümkündür. Bu nedenlerin yanında özellikle itikatta taklit için şunları söyleyebiliriz. Müslümanların Kur'an ve sünnetten yüz çevirmeleri bazı şahsiyetlerin söz ve görüşlerinin kitap ve sünnete tercih edilmesi, dikkat ediniz, Müslümanların Kur'an ve sünnetten yüz çevirmeleri, bu en önemli nedendir. Hatta bu kurumlar, bu kurumlar kurumlaştırıldı, bırakınız, efendim, siyasi otorite tarafından desteklendi, hatta daha da ileri gidilerek, maalesef. Kur'an ve sünnetin üzerine bile çıkarıldı. Kur'an ve sünnetten Müslümanların yüz çevirmesi, bazı şahsiyetlerin söz ve görüşlerinin kitap ve sünnete tercih edilmesi. Aslında bizim, bizim sorunumuz, bizim meselemiz bu. Yani birine ayet getiriyorsunuz veya birine hadis getiriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki kendi imamının sözünü bunların üzerinde tutmaktadır. Kur'an ve sünnetin üzerinde tutmaktadır. Kur'an ve sünnetin üzerinde tutmaktadır. Efendim ya da mezhebini Kur'an ve sünnetin üzerinde tutmaktadır. Peki bu bir doğru bir mezhep anlayışı mıdır? Gerçekten Allah subhanehu ve teala Hucurat Suresinin ilk ayetlerinde buyurmuyor mu Allah ve Rasulünün önüne geçmeyin diye? Yani Allah ve Rasulünün önüne geçmeyin ne demek? Yani Allah ve Rasulünün isminin önünde başka bir ismi geçirmeyin, onların sözünün üstüne söz kabul etmeyin, onların üzerinde başka bir sancak, başka bir kurum kabul etmeyin veya getirmeyiniz. Dolayısıyla. Bugün insanlar taklitte o kadar aşırı gitmişlerdir ki hem kendi mezhebini anlayamamış hem de hem de kendi mezhebinin görüşünü, kendi mezhebinin anlayışını hatta bırakınız e, mezhebini belki iftira ile bir sözü mezhebine iftira ediyor. Ondan sonra diyor ki benim mezhebimde bu böyledir diyor. Ve bu manada da Kur'an ve sünnetin önüne geçmektedir. Ve hatta Kur'an ve sünnetten yüz çevrilmektedir. Tabi buradaki anlaşmazlık şundan ortaya çıkıyor. Hani e, deniyor ya Kur'an ve sünnetten sen direkt anlayamazsın. İnşallah biz bunu açacağız zaten. Peki şu an bana derseniz Kur'an ve sünnet bize yeter mi? Gerçekten ona da verecek bir cevabımız var. Yani biz Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnet derken nasıl diyoruz, neyi kastediyoruz Kur'an ve sünnet? Yoksa demin dersin başında haber verdiğim, haber verdiğim 72 fırkanın ortak bir özelliği var. 72 fırkanın ortak özelliği neydi? 73 fırkanın ortak özelliği var. Pardon. 73 fırka. Hepsi diyorlar ki Kur'an ve Sünnet. Kur'an ve Sünnet. Hepsi diyorlardı Kur'an ve Sünnet. Bunların ortak özelliği aynı ümmetten olmaları ve Kur'an ve sünnet demeleri. Ancak Allah Resulü ve Vesselam diyor ki Kulluha finnar illa vahide. Hepsi ateşte birisi müstesna. Dolayısıyla nasıl müstesna oluruz? Bu müstesna kimdir? Kur'an ve sünneti kendimize göre uyarlayıp bu fırkalardan biri olacağımıza Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bu fırkanın niteliklerini bilmek ve onlardan olmak gerekmiyor mu? Aynı Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi وَمَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ Ben ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda bulunanlardır diyor o kurtulan fırkayı haber verirken. Ancak biz, biz işi taklidin ve geldiği tehlikeli boyutları haber veriyoruz. İnşallah konuya devam edelim bunların hepsine açıklık getireceğiz. Evet, Kur'an ve sünneti terk etmeleri maalesef, hatta e, bazılarının sözlerini Kur'an ve sünnete tercih etmeleri, Kur'an lugatının ihmal edilmesi ve onlara özen gösterilmemesi, insanların aşağılık kompleksine kapılmaları ve kendilerine olan güvenin yitirilmesi ile irade zafiyetini gösterebiliriz saydığımız bu bütün özelliklere rağmen. İnsanlar Kur'an'dan adeta yüz çevirmişler. Niçin? Birileri öyle bir anlayış veriyorlar ki mesela Allah Azza ve Celle diyor kitabın mübin apaçık bir kitap. Diyor ki sen Kur'an'ı diyor istediğin gibi anlayamazsın veya diyor sen Kur'an'dan diyor Kur'an'ı doğru anlayamazsın. Bu söz yerinde bir sözdür. Peki böyle bir kimseye ne tavsiye edilir arkadaşlar? Kur'an'ı anlamak için takip edilmesi gereken yöntem mi öğretilir? Yoksa sen bir ayet okuduğun zaman bunu falana götür, şey falana götür veya üftat falana götür. Böyle mi demek gerekir? Yoksa aynı suyu bulunca teyemmümün bozulması gibi suyu bulunca teyemmümün bozulması gibi o kişinin o cehaletten kurtulması için bir yol yöntem ya da efendime söyleyeyim yol yöntem ya da usul mü öğretmek gerekmektedir. Demek ki aslında bana kalırsa toplumda ya da toplumun cahil kalması birilerinin işine gelmektedir. Aslında bilgisiz yürümeyen bilgisiz kabul edilmeyen tek şey var o da Yüce Rabbimizin dini İslam'dır. Çünkü kadın erkek herkese ilim farzdır. Kadın erkek herkese ilim farzdır. Yani bizim bir kadınımız erkeğimiz kadar bilgili olmalı veya bir erkeğimiz gerçekten e, evini çevresine davette bulunacak kadar bilgi olmalı. En azından İnandığı inandığı dinin akidesini veyahut fıkhını iyi bilmesi gerekir. İşlediği fıkhın, yaşadığı fıkhı bilmesi gerekir. Bu iş taklitle olacak bir iş değildir. Dolayısıyla dolayısıyla cehalet bazılarının işine gelmektedir derken hatırlarsanız ya da hatırlayalım az gelişmiş ülkelerde cehalet çoktur. Ya da bizim ülkemizde yapılan devrimlerle hani harf devrimi yapıldı, harf inkılabı, efendim e, giyim inkılabı, giyim kuşamla ilgili inkılabı yapıldı, efendim harf inkılabı, özellikle harf inkılabından bir günde insanlar cahil bırakıldı. Cahil bırakılmasıyla şu an istedikleri tipte, istedikleri modelde, yani istedikleri insan modelini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Akidesi laik, fıkhı demokrat olan. Dolayısıyla bilgisiz yürümeyen tek şey İslam'dır derken şunu söylemek istiyorum. Yani demokraside veya buna benzer ideolojilerde tıkandıkları zaman hemen kanun değiştirirler. Bir kanun getirirler. Mesela şu dilde konuşmak yasak diyorlardı. Bugün serbest. Kürtçe eğitim yasak diyorlardı. Bugün serbest. Aynı şekilde e, televizyonları, aynı şekilde bu dil konuşulabiliyor. Bir zamanlar suçken bugün suç değil. Ve buna benzer birçok şeye biz şahit oluyoruz. Niçin? Hemen getirir kanunu, değiştirir. Oldu bitti. Ama sen Rabbimizin kanunlarında değişiklik görmezsin. Rabbimizin sünnetinde değişiklik görmezsin. Dolayısıyla taviz verilemeyeceğinden, oynama yapılamayacağından bir kişinin bu değişmez, bu değişmez ve ölçüsü Allah tarafından konmuş dinin hem akidede, hem fıkıhta, hem sosyal alanda, hem ahlakta ve az önce saydığımız bütün hususlarda taklitçi olmaktan çıkıp ilimle amel etmesi öngörülendir, esas olandır. Son asırlarda Kur'an ve sünnetten o denli yüz çevrildi ki onlarla hükmetmek küfür dahi kabul edilecek boyutlara vardı. Düşünebiliyor musunuz? Son asırlarda Kur'an ve sünnetten o denli yüz çevrildi ki, onlarla hükmetmek, küfür dahi kabul edilecek boyutlara vardı. Örnek verirsek, Celalen tefsirinin şerhi yanında birçok konuda eser yazan Ahmet bin Muhammed Es-Sabi, ilmi, sözde ilmi otoritesine rağmen, şu görüşü söyleme cüretini gösterebilmiştir. Ona göre, o diyor ki, kim Kur'an ve sünnetin zahiriyle amel ederse kafir olur. Kim Kur'an ve sünnetin zahiriyle amel ederse kafir olur. Dolayısıyla bu zahirden ne anlamak gerekiyor veya bundan ne kastediliyor? Bunu gerçekten her Müslümanın, yani bu Kur'an, biliyorsunuz Kur'an tefsirinde bir usulümüz var, sünneti anlamada bir usulümüz var. En basit, ben sadece burada bilgi olsun diye söyleyeyim. Biliyorsunuz, Kur'an'ı anlamak için alimlerin takip ettiği usul ve yaptıkları tanım şudur. Bir, ayetin ayetle tefsiri. Ayetin ayetle tefsiri. İki, ayetin sünnetle tefsiri. Yani Allah Azze ve Cellemin yaptığı tefsir. Üç, ayetin Arapça lugatta, Arapça lugatında e, lugatına uygun olarak tefsiri. Bu anlamda takip edilen üç tane husus var. Husus var. Ayetin ayetle tefsirine örnek verecek olursa, ayetin ayetle e, tefsirine örnek verecek olursa, mesela biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya ayetini. Sahabeler dediler ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü hangimiz imanına zulüm bulaştırmaz ki? Allah Resulü ve Vesselam onlara Lokman suresinden onlara bu ayeti tefsir etti. Ey oğuzcağızım şirkten sakın çünkü şirk büyük bir zulümdür. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü zulmü ne ile tefsir etti? Zulmü ne diye tefsir etti? Şirk diye tefsir etti. Neyle tefsir etti? Başka bir ayetle tefsir etti. Veya ayetin ayetin e, sünnetle tefsiri. Yani Allah Azze ve Celle Maide suresinde hani işte ellerinizi yıkayın, yüzlerinizi, abdesti anlatırken peki nasıl olacak? Bu ayeti neyle anlayacağız? Esselet ve Selemin sünnetiyle. Veyahut Arapça lugatta e, diğer ayetlerin hangi manaya geldiğini. Adam ne yapıyor mesela? Ar-Rahmanu alel arşisteve ayetini. Rahman olan Allah arşa şey istiva etti. Ne yapıyor? Diyor ki istiva diyor Arapçada otuz küsür kelime manaya gelmektedir. Doğrudur sen tek başına istivayı alırsan elli bin tane de mana yüklersin. Aynı ben şimdi size desem ki çay deyip sussam çaydan kırk tane anlam çıkartırsınız. Acaba ben çay dedim. Akan çayı mı kastettim? Kuru çayı mı kastettim? Yaprak çayı mı kastettim? Şu an çaydanlıkta demlenmiş çayı mı kastettim? Siyah ve siba alırsanız tabi ki böyle bir mana getirilir. Dolayısıyla ehli sünnetin menhecinden yolundan yüz çevirenler maalesef Kur'an ve sünneti anlama konusunda sıkıntıya düşerler. Ve buna verecek birçok örneğimiz var. Dolayısıyla biz bu zahirden ne anlaşılması gerektiğini eee Sözüm ona, Muhammed es duyurmak isteriz. Peki ittiba ve taklit ilişkisi nedir? İttiba ne demek, taklit ne demek? Birbirinden farklı şeyler midir? İbn-i Kayyum gibi taklide şiddetle karşı koyan bazı alimler, taklit ile ittibayı farklı kabul etmişlerdir. i̇bn Kayyum ve buna benzerler. İbn-i Kayyum, Ahmet İbn-i Hanbel'den bu konuda şöyle bir görüş nakleder. İttiba, dikkat ediniz, Ahmet İbni Hanbel'den naklediyor İbn Kayyum Rahimallah. Şöyle diyor Ahmet İbni Hanbel, İttiba, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e ve ashabtan gelenlere uymaktır. İttiba, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabtan gelenlere uymaktır. Ona göre taklit yerilmiş fakat ittiba için böyle bir şey söz konusu değildir. Beyzavi de buna yakın bir yorum getirir. Dini konularda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve müştehitlere uymak taklit olmayıp ittibadır diyor. Onlara göre yerilmiş olan ittiba değil, taklittir diyor. Yani Kaydı Beyzavi'nin de yaptığı yorum bu diyor ki ne mezhep imamlarına bile uymak taklidi ama ancak ben ona katılmıyorum. Çünkü taklidin tanımına uyuyor günümüz toplumunda. Ee, Meset imamlarına uymak, yani günümüzdeki mezheplere tabi olma, tabi olma ittiba anlamında değildir, daha çok taklit etme ölçüsündedir. Niçin? Çünkü taklit tamamen akıl dolukluğu vardır, delili bilmeme vardır, mezhebe uyma vardır, başkasının görüşünü hata da etse kendinden üstün tutmak vardır ve buna benzer şeylere geçiyor. Ancak İbn-i Cevzi'nin naklet, İbn-i naklettiği, Ahmed i̇bn Hanbel'in söylediği ittiba Resulullah'a aleyhissalatü vesselam ve onun ashabına uymaktır. Gerçekten e, ittiba, onu inşallah ileride yine değineceğiz. E, önümüze gelecek. E, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ve e, ashaba uymak gerçekten ittibadır. Taklit değildir. Çünkü Ali İmran suresine de dikkat ediniz Ali İmran suresi 31. ayette ne diyor? قُلْ اِنْ kuntum تِحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي فَتَّبِعُونِي yani bana tabi olunuz. Ayette diyor de ki eğer Allah'a Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. فَتَّبِعُونِ Kur'an-ı Kerim'de taklit ifadesi kullanılmamıştır. Oraya geleceğiz. Taklit ifadesi kullanılmamıştır. Ee, kullanılsa bile ne şekilde kullanılmıştır? Aslında yerilmiştir, övülmemiştir ve buna benzer ifadeler kullanacağız. Ancak ittibayla taklidin arasında fark görmekteyiz. Fark görmekteyiz. Bunların içerisinde Resulullah Aleyhisselatü vesselam'e tabi olmak ve ashaba tabi olmak İbn Hamble'nin dediği gibi ittiba ittibadır, tabi olmaktır, taklit değildir. Yakin taklit ilişkisine bakacak olursa, yakin için şu tanımlar yapılabilir yakin, dikkat ediniz, yakin ve taklit ilişkisi, yakin, içinde şüphe olmayan ilimdir. Hani diyor ya Rabbimiz, ve هُمْ يُوْقِنُونَ Dikkat ediniz, ve هُمْ يُوْقِنُونَ Onlar, ahirete de onlar ahirete de iman ederler. Onlar ahirete de iman ederler. Ve bil ahireti hum yuqinun. Ancak orada yakin ifadesi kullanılmıştır. Yani yakin demek, yakin demek içinde şüphe bulunmayan inanç manasına gelmektedir. İçinde şüphe bulunmayan inanç manasına gelmektedir. İkan, istikan, tayakkûn, yakin. Hepsi aynı anlamdadır. Şek ve şüpheleri deliller ile yok etmek, şüpheden âri, sabit ve sarsılmaz inançtır. İnandığı şeyi vicdanıyla görmektir. Bununla ilgili olarak, şimdi de yakin ile ilgileri olduğundan şu kavramları açıklayalım. İlmul yakin. İlmul yakin ne demektir arkadaşlar? Düşünme ve delil ile elde edilen bilgi. Düşünme ve delil ile elde edilen bilgi. İlmul yakin. Zaten ilim ilmin kendisidir. Düşünme ve delil ile elde edilen bilgi. İkincisi, aynel yakin. Görme ve müşahede ile elde edilen bilgi. Üçüncüsü hakkal yakin. Yaşayarak, görerek elde edilen bilgidir. Şöyle özetleyebiliriz veya örneklendirebiliriz. Mesela denizde su olduğunu bilmek, denizde suyun olduğunu bilmek ilmul yakindir. Yani size birisi derse ki deniz, hiç deniz görmez, görmeyen birisine deniz dense ancak denizin niteliğini bilen bir kişi bilir ki denizden kasıt içinde su olan büyük uçsuz bucaksız göl manasında. Bunu bu ilmel yakındır. Gelip denizi gözüyle görmesi aynıly yakındır. Denizin içine bizzat girmesi veyahut onun suyundan içmesi ise hakkal yakındır. Bu yakın bizim için önemlidir. Aynı şunun gibi Arkadaşlar biz ölümün hak olduğunu biliyoruz. Bu ilmel yakindir. Bizim ilmimiz bunu gerektiriyor. Ölen birini gördüğümüz zamanda aynel yakin ölüm bizi bulduğunda da hakkal yakin. Dolayısıyla yakin çünkü bizden istenen en önemli şeksiz şüphesiz inanmak manasındadır. Çünkü Yakin, şek ve şüpheden uzak, ilme dayalı iman, taklit ise delil ve araştırmadan uzak imandır. Reşit Rıza'ya göre taklit, yakın ve ilme ters olduğu gibi şu ayete de terstir. Bakınız ne diyor? Hani diyor ya Yusuf suresi 108'de, قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَان۪ي سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ deki işte bu benim yolumdur. Ben bir basiret üzere davet ederim. Reşit Rıza diyor ki taklid diyor bu ayete de terstir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala açık bir yola davet etmenizi, bir basiret üzere davet etmenizi emretmiştir. Mukallidin imani ise bu tanımın dışındadır. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala Bilgisizliğin olduğu yerde zannın olacağını haber vermiştir. Onların çoğu zandan başka bir şey, bir şeye uymuyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey kazandırmaz. Hani ayette diyor ya vayettabi'una <gülüyor> illa'z-zan. Arkadaşlar, ilmin ilmin olmadığı yerde zan vardır. İlmin olmadığı yerde zan vardır. İlmin olmadığı yerde zam vardır, şüphe vardır, şek vardır. Dolayısıyla bu kabul görmüşse taklit vardır. Bu ayete göre, demin okuduğumuz ayete göre, hani dedik ya onların çoğu zandan başka bir şeye uymuyorlar. Zan ise Gerçekten hiçbir şey kazandırmaz. Yunus suresi 36. ayet. Bu ayete göre inanç konusunda yakini bilgi vaciptir. Yani ilim, ilmel yakil, aynel yakil, hakkal yakil. Ya en basiti yakini inanç vaciptir. Bu ayete göre Allah Subhanahu ve teala zan üzere iman etmemizi bizden istememektedir. Taklidi imanı caiz görenler de böyle bir imanın kabulü için üç şart öne sürmüşlerdir. Yani kimisi taklidi imanı şart koşuyorlar. Yani kabul ediyorlar. Diyorlar ki bir kimse takliden iman etmiş olabilir. Ancak bu iman taklitle olsa bile kesin olacak. Yani şüphe olmayacak içinde. İki, realiteye uygun olacak. Yani Kur'an ve sünnetle örtüşecek. Kur'an'ın getirdiği inanç biçimine uyacak. Üçüncüsü şek ve şüphe karşısında sarsılmayacak. Mukallidin imanı şüpheler karşısında sarsıntılar geçirebileceği için yakın mertebesinde değildir. Netice olarak şunu söylemek mümkündür. Mukallidin imanı şüpheden uzak değildir. Yakini iman ise zam ve şüpheden uzak en kuvvetli imandır. Dikkat ediniz. Taklidi iman, taklidi iman, e, şek ve şüphe karşısında sarsılabilir. Ancak yakini iman, ilimle elde edilmiş, realiteye uygun olan iman ise, en makbul gören imandır. Ancak, Birisi çıkıp derse ki mesela bizim babalarımız, annelerimiz takliden iman etmişler veya onların babaları gerçekten ilimle iman etmemişler. Ancak bu imanı kabul eden alimler diyorlar ki eğer diyorlar bu kimseler takliden olsa bile iman etmişlerse onların imanı şu üç hususa uyuyorsa buldur. Neydi onlar? Bir, diyorlar ki Kesin olacak. Yani imanında la ray fi, içinde şüphe olmayacak. Kesin inanmış olacak. iki realiteye uygun olacak. Yani Kur'an ve sünnetin haber verdiği iman tanımına uygun olacak. Üç, şek ve şüphe karşısında sarsılmayacak. Eğer bu üç hususu barındırarak e, takliden iman etmişse bu kimsenin de imanı makbuldur. Diyorlar alem biz de burada inşallah taklidin bu şekliyle buraya kadar veyahut iman-taklid ilişkisini tarif etmeye çalıştık. Ancak konuya devam edeceğiz inşallah uygun zamanda. Burada noktalayacağız. Sorusu olan arkadaşlar şimdi soru sorabilirler veyahut az önce yazılan sorular vardı. Dilerseniz bunlara cevap verebiliriz. Allah sizden razı olsun. Ben not alacağım. Eğer soru olursa mikrofonu alacağım. Hadi yallahü a'lem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbu ileyke. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.